Sırlar söylememeli, öyle, zikredilmemeli. Öyle. Ee, senin arkadaşın gelmiş sana, kendine mahsus bir sırrı açmış. Bu artık sende kalmalı. <gülüyor> Bunu parçedersen, <gülüyor> açıklarsan, sen insan değilsin. İyi zamanlarınızda olup da kötü zamanınız gelmiş, insan, öyle insandırlar, kötü olurlar. O zaman açıklamayacaksın, gene açıklamayacaksın çünkü o sana, senin iyi zamanlarında sana verilmiş bir emanettir. Ona, vay efendim benim aram bozuldu, söyleyeyim o da cazat edeceksin gibi şeye kapılmamak lazımdır. Sığır Öyle ne kadar. Kör bir, bu ne? İki böyle oldu demek. Kör bir kafir yani, yani kör kafir değil, gözleri görmeyen kafir değil. Gözü görmemez, görme görmez gibi etrafını görmeyen kaba sabah bir insan sırıda açılmaması lazım. Çünkü çünkü nasıl ki yıl dumanının İrem bağından uzak kalması daha hoştu. İrem bir giden kralların birisi Yemen'de bir yerde bağlık bahçelik yapmış İrem. Denet İrem cennetleri kazıklar üstten yapılmış, cennet gibi bağlar. O ne? İrem bağları. Nasıl cehennemin dumanları, iren bağlarını boğarsa, o kafirin sırrı da, doğru adam öyle boğar. Kötüdür onun sırları. Yani kendisi kötüse, <gülüyor> sana tebliğ ettiği sırlar da, kötüdür, iyi şeyler değil ya. O senin fikrini bozar, kötü şeylerden getirir. Bunları, bu e, cehennem dumanlarının İren bağlarının uzak kalmasının nasıl güzel şeyse o kafirin sırrının da seninle uzakta kalması o kadar iyidir. Burada İren bağlarını anlatıyor. İren Ad kavminin, yani demeyindeki o Su bendinin arkasında yaşayan kavmin. cennete, şeddad diye bir şair. Cennete nazire olmak ama cennet oranı kralı. Şeddadın cennete nazire, cennete benzeyen, cennet gibi olmak üzere Yemen'de yaptırmış olduğu rivayet edilen bir köşk ile bahçenin adıdır. Mahı İrem meşhur diyor. Şi Şiirlere dahi neyde oluşuyor. Buna yine Zatül Mat, yani direkli köşk denilir. Demek ki o zaman orada böyle iki kat, üç, üç katlı binalar yok. Toprak damlı var, evde varmış ki bu direktli köşk, herkesin dikkatini çekecek kadar yapmış. Bazı tespiri ve tarih kitaplarında bu köş uçuldukça uçuldu, netleş edilir. Bunun hakkında omcok rivayetler, kiramayla e, cennetin nasıl iş şey yaparsa işte, ya. alan köylüne düşmüş. Diyor, ya, bir kerpişi altın evlerinde bir kerpiş topraktan yapılır, kerpiş altındanmış. Bir terbişi gümüşten imiş. Bahçesinde süt ile baldan dereler akarmış. Derelerde çakıl taş yerine inciler varmış. Şüphesiz ki bu zilalicili masaldır. Tabi masal olduğu belli. Vaka Kur'an-ı Kerim'de diyor ki İren zat-ül bulunduğu memlekette misli yaratılmamıştır. Buyurulmuştur. Bu da sure surefeci yedi 8 ayetler bulmuştu. Fakat Kerimullah'ta böyle denilen olması, denilmesi İrem köşkünün böyle uçurulduğu gibi fevkalade bir bina olduğuna delalet etmez. Belki bir katlı ve çoğu sazdan yapılmış meskenler arasında o zamanki evler, Direkti ve iki katlı olması dolayısıyla o vakte kadar böyle bir bina yapılmamış olduğunu hafira getirip bugün nasıl 80 katı 100 katı böyle dolama dolama dolama şeyler bina yapıyorsa, <gülüyor> nasıl şimdiye kadar biz onu görmedik, nasıl duvarlı bina yapmayı şaşırıyorsa, o zaman da duvar strazdan kervisle yapılmamış evler aslında bu ilim küskü kendini gösteren. İşte direkli bir köşmüş bağlar başkasında. Bazı testiler ise İrem kabilesi adı Zatülmet de basıdırl. O kabile böyle direkli evlerde o gibi bir şey. Kabile hakına çadır direklerinin çok daha dolayısıyla bu basık verilmiştir. Buna rivayet derler. Sonra Acem ve Türk Edebiyatı'nda İrem kelimesi cennet manasında kullanılmıştır. Kur'an'da da öyle bir şey var. Nefi'nin, bu nefi'ni ben nefi değil de galiba Nedim diyorum ama belki nefi'nindir. Nefi'nin. Ben Nedim zannediyorum. Neyse, meşhur kasidesindeki erdiğine erdi, erdi, erdi behicd, Oldu Heva, Amber Bey, Sirişt, Alem Beyişt, Ender Beyişt, her, her kuşa bir bağlı yine. Bu şiir 4-5 benttir ve rast makamına beslenmiştir. Bu meşhur bir rast şarkıdır. Kıtas'ın olduğu gibi. iyi kurukta o notu getirecektim dediklerden. Benim onu kopya çekin. Onlar sağ, sağ çarabı. Güzel, güzel bir şarkıdır. Gayet akıcı bir şarkıdır. İyi kuruklar üzüm olmaya kabiliyetlidir. Tabi iyi kuruklar cinsi iyi ise çabuk olgunluk ve çabuk üzümleşirler. <gülüyor> Onların gönüllüleri ehlullahın nefesi ve terbiyesiyle bir ve Beraberdir. Şimdi o, o e, kuruklar iyi koruktan üzüm, taa çap üzüm olmasını evliyaların e, nefesine benzetiyor. İşte onlar evliyan nefesi nasıl insana bir inşa, bir şifa verirse o üzümlerde kuruktan çabuk kurtulmuşlardır, Onu, ona benzetiyorlar nefesi ve terbiyesiyle bir ve beraberdirler. Üzüm olmaya koşarlar da. Kuluklar üzümleşmeye koşarlar. Gülüşledikçe üzüm olmaya koşarlar. Aralarındaki ikilik yani Üzümlük ve korukluk farkıyla orada bir kıskanıyorlar. Sen üzümsün, ben, ben korum. Orada birbirini kıskanıyor. Yani insanlar anlatıyor burada yine aynı şey. Hatip bir böyle şeyde vardır. Cahil cahil bir insanlar, daha okumuş bir insanın birbirini kıskanmaları geliyor. Bir kim ve mücadelede zahir olur. Eğer İkisi de üzümleşirse, aradaki bu kısmaşlık işte, biter, gider. Üzümlük halinde kabuklarını yıkar. yani sıkılıp şırar. Olunca birleşirler ki, vakti o birlik sıfatıdır. O olgun üzümlü, sonra da gidelim, yeni işler yeni yetişme, kuruk olan üzümleştiği zaman ikisi de artık üzüm kuvvetine gelmiştir. Sıkılıp su suyu çıkınca, ikisi karışınca artık aralarındaki bu kavga da güçler sen caizsin, ben olgunum, ben akıllıyım. Kavgası da biter. Gene bizler için bakma üzümler konuşmuyorlar. Onu... Ve Kabuklarını yırtar, yani sıktığınız zaman kabuklar patlar, içine su akar, kabuk atarsın. Ama sular karışıyor birbirine o zaman tek bir üzüm olur vakit derlersin, vakit birlik biliyorsunuz ki vakit o birliğin sıfatıdır. Şimdi şöyle insan vücutta. İnsan vücudu vakti talimledir. Nasıl oluyor? Ruhla, ruhla, cisim, vücut. Vakti talimledir. Ruh, bu vücut içindedir. Ama vücut da ruhun emrindedir. Ruh emretmeden vücut bir şey yapamaz. Ama ruhu da muhafaza eden vücuttur. İkisi birinde muhtaçtır. İnsan öldüğü zaman, vücut sağa kendini Araba kazasında vücut sapsa adam çarpıyor ya, övüyor. Ruh gitti ama beden sağ ama can yok. O zaman vücut hiçbir şey yapmamış, ölmüştür. Ruh da bedensizmiş şey yapamaz. Onlar bedeni kullanır. Bakmayın siz elimiz hareket ettiriyoruz ama elimiz kendini hareket etmeyen ruhun evine hareket ediyor. Ve manaya göre hareket ediyoruz. Muştu muanne eğer ne böyle birleşmek derecesine basıl olmayana, ne dostu da düşman olur. Eğer ikisi bir vahdet haline gelmiyorsa, e benim dostlar da buna ikisi birbirine düşman olurlar. Çünkü o kimse ikidir. Ruh başka şey ister. eden başka şey ister. Füddüしま, nefis. Ayrı Ruh iyile götürür, nefis götüre götürür. Vahdet mertebesini bulanlar, yani vahdede erenler, birliğe erenler, sair halkı da kendileri gibi görürler. Hani insan Kendisi gibi zanneder ya, kendi karşısındakine yani biz hep birbirimizi kendimiz gibi ama karşı indir. Sen alt kaçar kaçar. Dürüsttür, dürüst seninle beraber olur. Hiç kimse de kendine düşman olup, kendisiyle cenk <gülüyor> etmez. Herkes karşısında kendi gibi gör görürse, herkes birbirine itimat eder, ayrı kayrı kalkar tek bir vücutmuş gibi hareket ederiz, kardeş gibi ol. Kardeşlikle birbirine bir iş yapmaz ama bir insanmış gibi hareket eder. Birkaç, bütün cemiyet bir tek insanmış gibi hareket eder. Vücut da öyle. Vücut da ruh aynı hareketi yaparsa, tek hareket olur. Vücut başka yerde, efendim, defiz, beden başka yerde olmaz. Tek gibi hareket eder.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 Aferin. ki yüz binlerce zirveye birlik vermiş, ve onları birleştirmiştir. Ücümüz ayrı yapılmıştır. Her her yerin ayrı basması vardır. Bütün onları bir vücutta toplamış ve bunu emre vermiş. Her zirvenin başka, hakkı başka ama. Hepsinin milyarlarca hücreyeceği bir maksat için beraber toplamış. Hepsi hepsi ayrı ayrı vazifelerin olduğu halde, tek bir manada toplanmışlar. O üstad'a aferin diyor. Ruhlar, yollardaki dağınık toprak gibi idiler. Ruhlar, yollardaki dağınık toprak gibi de Desteği yapan üstaden, benim bu peçete peçeteleri tam. Peçeteyi. Peçeteleri. Ruhlar yollardaki dağnak toprak desteği Destek istediğin onları bir deste haline getirdi. Bunu bu beni pek kaçış kaçmadığı şurada bir yerden bulundu. Ee, e, Ahmet Avni Bey'den. Ben buldum. Ya evet, Avni Bey. Şimdi Teste veyahut da çömlek diyelim. Çömlekçinin eli şu arada bu tarafa müteferriyet yani değişik yerlerde bundan toprakları bir toprak buradan o toprak alır. Çamur yapar. Teste, testi çamuru başka bir şey yapışkan, kırmızı biraz da batatlık göllerde olur. çamur, balçıktır. Yapışkan bir bağı, Onu alır, karar, hamur yapar. O zaman her toprak, ben şuyum, ben buyum diyecek hale kalır mı? Kalmaz. Su içinde çamur oldu mu? Tek bir avuç toprak bulurlar. Onu alır, o dönecek şeyine dönen. Eviyle onu testi şekle verir. Sapun takar, boğazını yapar. Onu, onu tek bir şey haline sokar tek bir testi haline sokar. Ama kimin toprağı buradan gelmiş, kimin toprağı oradan gelmiştir, kimin toplağı şuradan... Ama buradaki anlatılan şey, Vatik'in <gülüyor> birçok küçük parçalardan meydana gelmiştir, gelmesidir. Demin ki üzüm, şey, üzüm, biraz önce o sula binlerce hükümün sıkılmasından meydana gelmiş ve toptuk değil mi şura? Burada da testi, o testi, testi bilir misiniz? Evet. Su konu içine, evet. eskiler bilir. <gülüyor> Şimdi buz, buzdolaplarında şey var. O testi çamur, bir ortaya güne toplanıp karıştırılır. Tek bir test artı orada sen, ben kalmamıştır. Hepsi birbirine birleşmiştir, bir tek kese olmuştur. Yani şeyden, ee, kesir, kesirden birine geçiş, tama geçiş, birine geçiş. birler bir sıfır arasında kaç tane sayı var? Milyarlarca. Binde bir, milyar da bir, binde bir falan. Ama hepsi birleştiği zaman rahmet bir oluyorlar. Buradaki parçalarda, Evet. Ee, ben sizlere daha çok an, an, anlatıyorum, daha kolay an, anlatıyorum. Bu mucizevi adam anlatırsam anlamaz. Ama ne biliyorsunuz, matematiklerden, fizik, bu konudan üstünlük var. çok daha an, an, an, anlatabiliyorum. Ruhlarda ruhlarda böyle, ayrı ayrı karakterdeki ruhlar böyledir insan elinde bir cemiye tanıdılar, o da öyle. Çünkü su ve çamurdan olan cisimlerin birleşmesi nakıstır. Su ve çamurdan olan cisimlerin birleşmesi nakıstır. Ruh yok ki, bilesinler, bakılabilir. Bu iddiatı ona benziyor. İddiat, birlik, birleşmek demektir iddiat. 10'tan 100'tan teslibe hareketi birleşir mi? Pişmiş teslibe hareketi birleşir mi? Birleşir mi? Birleşir. Ruh yok. Ruh. Ruh, ruh hareketi, ruh yok. Ama onun için nakıstır, negatif yani. E, Halbuki ruhlar birbiriyle anlaşabiliyorlar. Niçin anlaşıyorlar? Aynı neden gelmeler çünkü. Ay ne birbiri yabancı değiliz, birbirimiz yabancı değiliz böyle. Yabancı değiliz. Biz oradaki aynıyız, aynı ruhuz. yabancı yabancılık yok. Nasıl anlaşıyoruz şurada? Şey aramızda. Halbuki şundan iki iki bir bir de birleşir, burada bile kırılır. Birleşmiyor, birleşmezler. Yani maddenin birleşmesi, nafiz birleşme. Orada bir tak kişi kimyacı var da ölçüyle olacak da karışacaklar ona sonra. Eğer misal olmak üzere benzerlerini söyleyecek olursam, fikirlere ihtilal vereceğimden korkarım. Her ben bunları daha ileri gitip de e, misallerin başka yerlerde başka misnadeleri çevirsem e, daha çok şey söylemiş olur. Bu da zihin, zihin zihinlere ayrı, ayrıca verir. İnsanlar aslında diye baktılar bozar. Hiçse benim diyor. Demek 180 değil mi? Değil ama omega 3. Şimdi. Şurada neydi? İki testiyi verdi, birleşmedi. İki ruhu verdi, birleşti. Bunu daha çok yok. Ben Bunlar aslında da iyi kötü böyle, ayrıca olabilir. Birleşmedi. Test ediyoruz. Test ediyoruz. Test ediyoruz. Gene karıştırıyorsun. Ama aynı aynı çabu olmaz. Hiç, aynı çabu olmaz, o da başka. Şimdi de bir <gülüyor> ve sahibi zaman vardır. Süleyman burada Süleyman dedi, Hz. Süleyman'da bahsediyoruz. Şimdi de bir Süleyman ve sahibi zaman vardır. Bu Sahibi zaman çok mühimdir. Lakin biz uzak görmek neşesinden mahmumuz da o Süleyman'ı göremiyoruz. İçimizde Süleyman vardır belki. Ama o o neşe uzansın. Bu bir cemir için komik verin. Sokağa çıkın. Belki bir süreman vardır. Göremiyoruz. Niye görüyorsunuz? Çünkü o vadide değiliz. Kafalarımız da eşeğe. Işte, kafa, kafa girecek. Kafa girecek. Bilmiyoruz. Şimdi bu ne de şöyle ee, evet 55. Şimdi Süleyman sahibi zama vardı ki, lakin bir uzak görmek neşesi mahrum etti. O Süleyman şu, şunu yapıyor bu adam. O Hazreti Süleymandan beri bu Hazreti Süleyman neşebilir, meşrep yani Her insanda bir meşak var. Davranışlar. O insan e, doğuştan onun davranışını meşak onun, onun sonunda elde edilmiş bir şey değildi bu. Doğduğumuz zaman bu meşrep bizimle vardır. Örne kadar yani bir insan dedi, sizinle ne diye bir derler ya. E, o meşrep bize devam ediyor. Rehid meşrepimizdir, Ş şakacıyız der. Veyahut şey suratıyız, e, abuz suratıyız der. Gülmeyiz. Bu meşreptir bu. Şey deriz, Hz. Süleyman meşref dedi meşebinde veliler var. Şimdi daha evvel bundan 5-6 ay evvel gördük. Her veli bir peygamber meşebindedir, neşesindedir. Oye gelmesini meslebi de okuduk. Çünkü veliler peygamberlerin e, şeyde bahisleridir. İnaşçısıdırlar. Ve her veli bir peygambere neşe itibariyle, neşe itibariyle benzer. Kimi Hazreti İsa'ya benzer, kimi Hazreti Musa'ya benzer, kimi Hazreti Peygamber'e, kimi Hazreti Adem'e benzer. Yani her birinde bir neşe vardır. Bunu daha altta evvel burada okuduk. Var dedi. İnsanlar gözlerini Hazreti Süleyman'a diktikleri için İkisi için. Zamanımız Süleyman'a göremeliyiz. Şimdi biz Hazreti Süleyman dediğimiz zaman o Hazretü Süleyman aklımıza gelir. Ama Hz. Süleyman meşebinde aramızda pek çok kimse var. Biz Hazretü Süleyman'ı aklımızdan çıkarmadığımız için buradaki Süleymanları göremiyoruz. Yani Hazretü Süleyman neşesinde olan birileri göremiyoruz. Sanatıma isimler bulduk. ki, o günkü bilgimizi eğer taze derse, veliler, her bir veli, bir peygamber meşrebindedir. Meşreb, neşe. Neşe, neşe demeyin, neşve. Neşenin tazoluktaki kelimesi neşvedir. Hazreti ee, Süleyman neşvesindir. Hazreti Süleyman, Neşvesi Süleyman işte, Nasıl hareket edilmiş? Hazır, Hazır Davut mesela. Güzel sesli. Davut'u sesleriz. Efendim işte hayvan dinler anlıyor. E, kuş dilinden anlıyor. Nebahtanın dilini anlıyor. Böyle bir iş aramında yok mu insanlar? Var. Kedi mi yavlar? Acı aç mı? Acıktan mı anlar? Acıktan anlar. Bir elim acıyor. Hayvan anlar. Hayvanın bir derdi var. Hemen anlar o insanlar. Bu... Hazreti Süleyman İman e Sesi güzeldir. Hazreti Davut çıkar dağlarda şey okumuş. Ona inen kitaplar neydi? Zebur. Zebur okumuş. Zebur şiirler halinde. Şiir okumuş. E, İçimizde şair mizastık kimse yok mu? Var. E, bunlar da ve bu bu bir, eğer bu şey yapıyor ya öyle dedi ya. Nivelise? Cen Davut. Hazreti Davut necisinde bir veri. Anlatılmak istenen bu hani, cisimler ayrı ama ruh aynı. Busa bölcülük. Yani yakını yakın başka yakın aile, Yakın madde Yakin, manevi yakınlık. Uzak gücü yani yakin'i bırakıp uzağa bakış insanı <gülüyor> kör eder. Yakındaki veriyi görmeyip de uzaktaki efendim, yavaniyi görmek insanın zamanla manevi körle madde körlük manevi körlük. Yakındaki göremiyorsun. Bak burada yakın deseydik, yakın olmacaktı. Yakin, manevi yakın, meleği. Onu görmüyorsun da yanında, tam uzaktaki yani parayı pulup işte şahane şartları görüyorsun. Bu insan zamanı körleşir Yani ruhun körleşir. E, hakikatleri göremezsin, hep e, nefsî görürsün. Sarayda uyumuş bir kimsenin gözleri kapalı olduğu için sarayı göremeyin şimdi. Şu içinde bulunmuş e, semahaneye hep içinde kalsak hep içinde kalsak bunun şeklini şek görebilir miyiz? Göremeyin ama şu sokağa çıktı baktım Mevla'ane şeklin gözün önüne gelir. Şimdi i̇şte bunu görebiliriz. Tutaktaki veriyi de yakınla görme yakındaki insan da Yakından görürsen onu anlarsın, bilirsin bunu. çok o tuzak gövcülük. Burası anlılık çok der. Var mı itiraz? Biz ince ve derin sözlere dalmışız. Ve onların düğümlerini çözme sert Aslında tutulmuşuz. Hiç yüzümüze vazife olmayan mezuna dalmışız orada. Bundan dolayı vaktin Süleyman'ını, Süleyman'ın görmeye nasıl mutlu edilir Biz bir kör düğümü çözmeye çalışıyoruz. Hani o Gordion'da, İskender'in çözülmeyen kral, Deges'in düğümünü bir kılıçlar vesile çözdüğü gibi çözem çözememez. Biz kör Kendi iç dünyamıza dalmışız. Haye dalmışız, ee, yani maddiye dalmışız. Bu binaya ne para kalır ne para mı ona Buna dalmışız da, içimizdeki bak bir Süleymanlar ne, Süleyman meşebinde olan de ilgili